kendim adıma program adına bir de şöyle bir ilerlememiz olacak ee, bu programın bir ortağı var Çimen Günay Erkol o da beden e, biyopolitika üzerine e, sorular hazırladı onlar arada gireceğiz yine konumuz programın e, bir karakteri olarak kendi seçtiği müzikleri arar ara dinleyeceğiz e, ve tamam, yine ben de bir şey yapayım e, Nurluğah Bey çok öteden yeni tanıştık ama çok eskiden beri biliyorum ben, gayet iyi biliyorum kendisini. Ben Dolayısıyla ben de çok mutlu oldum burada. Ben hem konuk hem de ev sahibi olarak evet. konuşuyor. Çok teşekkürler. <gülüyor> tabi belli bir yaş grubunun insanları olunca <gülüyor> <gülüyor> geçmiş yılları onlar anımsıyor sadece. Bugünkü ben, gençler e, tabi atletizm genç yapan olarak. gençler bile evet. e, çok zor anımsar bu ismi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 Ve sporu bilmek demek de bütün alanlarda bilgi sahibi olmak demektir bir anlamda. Ama bu akademik anlamda pek mümkün olmayan bir durum. Ben şöyle diyeceğim. Sporun bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beyefendi filozof, merhum Ulu Unutku bir yazısında... Sporun bilgisi aynı zamanda sporun felsefesidir demiştir. Bu hmm. deyiş benim kafamda gerçekten çok ciddi bir şey e, yarattı. Hmm. E, aydınlık yarattı. Bir anda yaptığımız işi çok daha iyi şeye başladım. Anlamaya ve e, değerlendirmeye başladım. Evet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 Şimdi o günlere baktığımda yeni bir doğuş yaşıyordum sanki. Bir tay gibi ayaklar üzerinde doğrulmaya ve öyle kalmaya direniyordum. Tabii e, anchenman ya da bizim zamanımızdaki deyişle idman çok kolay bir şey değildir. Özellikle yeni başlayan çocuklar için ağrısızı e, yorgunluk demektir. Bunlara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 tamamladınız değil mi? Gençlik Enstitüsü bu Gazi Enstitüsü. Gazi eğitim Enstitüsü. Beden Eğitimi Öğretmenliği programından öğretmen olarak mezun oldum. Daha sonra akademisyenlik yaptınız. Hatta bir doktoranız var. Spor alanında doktoranız var. Dersleri anlattınız uzunca yıl. 2016'da da emekli oldunuz. Evet. Ama diğer detayları ara ara zaten bir sohbetin konusu olabilir. Belki döneminize ilişkin sizde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 bütün dünyada gençler devrim mevcut vardı. düzene karşı mevcut düzene karşı ciddi ciddi muhalefet hareketlerine başladılar. E, bu özellikle Meksiko City'de de söz konusuydu ve yani, ha, Olimpiyat oradaydı ha. öyle mi? Meksiko olimpiyat, City'de olimpiyat. de söz konusuydu 68 hmm. Olimpiyatların yapıldığı kentte ve üniversite işgal altında ve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 öldürüldüğünü duyduk. Meydanda. ama bu mi? hayır bu hiçbir zaman basına ve işte kamuoyuna hmm. yansımadı de, evet. ve ben bunu yıllar sonra öğrendim siz oradaydınız o zaman oradaydım mi? yani Abi. sporun ciddi bir e, siyasi yönü vardır e, spor her zaman siyaset tarafından kullanılmıştır antik oyunlarda da Modern olimpiyatlarda da her zaman öyle olmuştur. Ben bir soru daha sorayım mı? Çok mi? sevindim zaten şeyi de ben daha çok, mesela yüksek atlamadaki başarılılığını hatırlıyorum. Yani ben Nurullah Can'dan deyince... aklıma öncelikle de Katlondan çok yüksek atlama geliyordu. Benim Şimdi orada da rekorlarınız olduğuna göre.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 Bunu bir anlamda yaşama geçirmek için Türkiye'de dekatlon yarışmaları teşvik edildi. Hmm. Ben bir anlamda o alanda o nedenle o projeden yetişen bir dekatloncu oldum ve ondan sonra da 7 tane rekor kırdım. Hmm. En son dekatlonumu şeyde yaptım 1975 Akdeniz oyunları Cezayir'de.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 ...transferim vardır 1967 sonbaharında. Ben espri olsun diye hep şunu söylerim. İki kilogram cezerye ile ben transfer edildim Mersin amatör atesmine diye. <gülüyor> bir de başka bir transfer hikayeniz daha var galiba. Evet o son transferim Galatasaray oldu. Mersin <gülüyor> dağıldıktan sonra kulüp olarak <gülüyor> dağıldıktan sonra o da bir başka şey oldu gerçekten...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 Ee, ama böyle böyle durumum işte bundan sonra ne kadar yarışabilirim bilemiyorum. Ee, tamam ben öyle transfer oldum ve bana uçak bileti aldılar. <gülüyor> ee, Almanya dönüş oldu. Yani en büyük ülke. en büyük transfer ücretim Galatasaray'dan aldığım aldım uçak bileti oldu. <gülüyor> Bir müzik arası verelim mi? Tamam ee, müzik parçamızı Nurullah Can'dan seçti. Bu ee, köçekçe adlı bir e, parçayı dinleyeceğiz. Bu da Peşte Orkestrasından. E, parçanın yazarı Ulvi Cemal Erkin. Dinliyoruz efendim.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 uygun olarak, metinler arasında uygun olarak, ortağım Çimen Günay Erkolu'nun hazırladığı soruları sorarak başlıyorum ama sorular aslında konuğuma değil konuğuma gitmeden şey Ömer Madra üzerinden yürümesini istiyorum. Çünkü Ömer Madra hukukçu, radyocu bir sürü özelliğine ek olarak aynı zamanda beslenme, vegan, iklim bilim, iklim aktivisti ve iklim bilim alanında ciddi bir okur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 belki bunun geçmişinden bahseder Nurullahcan'dan işte jogging yapmak, bilmem ne yapmak falan gibi e, trekking yapmak bütün bunlar aslında bir tür model olarak Amerika oryant Amerika kökenli olarak aslında yayılmaya başlandı ama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 ...ve oluşmuş bir fotoğrafla karşı karşıyayız... ...çok trajik evet, görünüyor. Spor yani hayatlarını bilin, düzenlememişler... ...ama kilo vermeye çalışıyorlar... ...aşağı yukarı kilo verinde yok gibi görünüyor. Yani onların çözüm diye... ...onların eline verdiği şey de... ...hani kocaman bir trafik... ...keşmekeşi içinde... ...spor da şey gibi duruyor. Evet, bir de büyüleyici düşünce... ...ben Nurullah Bey'in... söylediklerine katılıyorum tamamen... ...buna ek olarak bir ufak şey daha ilave edeyim... ...izninizle o da şey...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 kullanılmaktadır diye düşünüyorum. Bir ben. de müthiş bir endüstri tabii. Eğlence endüstri işte, falan ama, parçası. Ama, ama işte o politika liberal ekonominin politikası. Ama <gülüyor> ben şimdi bu sefer de şey... Hocam bu, program sev taraftan... sahibisi sayılır. <gülüyor> şey geçeyim yani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 şey terk edecek, kaçmaya sevk edecek kadar <gülüyor> başarılı olmasız <gülüyor> bir siyahi olarak ya da işte Muhammed Ali Klein'in kullanma biçimleri, savaş karşıtlığına, militarizme karşı çıkmasını ya da işte John Carlos'un meşhur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 Deniz daha güzel, evet. daha güzel bir dünya için e, yaşamlarını veren tüm devrimcilere ve tabi spor alanında yaşamlarını veren tüm sporculara armağan ediyorum. Dinliyoruz efendim, Rodrigo'nun. <gülüyor>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 büyük bir etik kriz içinde de olduğunu düşünüyorum. Bu sözünü ettiğimiz kapitalist yani özellikle de neoliberal ve postmodern dünya diye adlandırılan dünyanın ilkeleri, daha doğrusu ilkesizlikleri içinde sadece parasal ilişkilerin egemen olduğu bir şeydi. Oysa mesela daha geçenlerde bu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 peki sen ne için gidiyorsun? 90 liralık burs aldım demiş Yalçın Galit. Biz 100 veriyoruz. <gülüyor> sen kalır <gülüyor> mısın diye. O da olur diyor. Ama öylesine ilginç bir çok şey yetiniz, var ki daima biraz önce de arada da konuştuğumuz sizin de söylediğiniz kendi rakibini de yetiştirmek ve bununla, bunu paylaşmak anlayışı Tabii. çok ciddi bir etik, dayanışma yüksek şey. dayanışma şeyi var. Yani Tabii aynı kitapta bir şey daha söyleyip bırakıyorum hemen ee, yani yanılmıyorsam gene Samim Göreç'le olan bir hikaye sonradan Fenerbahçe'de çalışıyor neden peki abi yenilmez armadayı bırakıp gidiyorsun diye sormuş ya Granit yanılmıyorsam şeye. Fener'e nasıl gidersin diye. E, o zaman nasıl gelişecekti basketbol sadece Böyle bir tek Galatasaray olarak diye olmaz diye düşünmüş. Müthiş bir şey yani. Evet. Anlayış değil mi?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 şeyleri üzerine özellikler üzerine antenman yapıyorlardı. Fransa kesin bu Rıdvan Dilmen bazıları da atletti onların galiba yüz metrecilerden falan e, seçtiler. E, bir bir dönem. Okuldayken koştuğunu duydum ben hmm. e, gerçekten sınıf arkadaşım onun e, sürü öğretmenliğini sürücü, yapmış. Yani böyle böyle bir şey vardı ve onların nasıl geliştiğini en çok da atletimden ilgilenenler biliyordu evet. ve bunlar da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 ...en büyük özelliklerinden biri... ...biricikliğinin özelliği... ...altruistliği diye bir şey var... ...hayatta kalabilmesini... ...grup halinde dayanışmayla... ...sağlayabiliyorlar... Tabii, tabii ...sporla çok Spor yakın ilgisi müthiş var... ...müthiş önemli bu. bu anlattınız... ...şimdi bu yok müthiş işte... ...müthiş yakınlığı var spornan... ...ancak şimdi şöyle bir şey var... Ben, ...ben bugün... ...modern sporun gelişmesini... ...başlangıç olarak olimpiyatlara... ...modern olimpiyatlara bağlarım ama...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 Sonunda, Çok ilginç. Falan gitti. Bu, bu, bu bakın bu şey o kadar önemli ki bu benim tespitim ve ben, bana göre bu demir perde 56'dan sonra 90 da dağılana kadar Batı olduğu gibi ezmiştir, silmiştir. Hatta Batı'daki atletler bundan şikayetçi olmuşlardır. Onlar.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 Olimpiyatlarında dekatlonu kazanan Jim Thorpe. Jim Thorpe Kızıl Değlildir. Jim Thorpe Kızıl Değlildir ve olimpiyattan sonra madalyası geri alınmıştır. Geri alınmıştır. Tamamen Ama. ırkçı bir yaklaşım, ırkçı çünkü o zaman Amerika Uluslararası Komitesi Başkanı, Olimpiyat Başkanı da ırkçı bir kişiydi. Neden? Sadece süt parası almış.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 Büyük bir devrimdir yani sporda geriye doğru bir devrim, karşı devrim karşı aslında. Karşı devrim evet. Ama tabii bundan da bitmemiştir. Daha sonra spordan kaçış başlamıştır duvar yıkılınca. Neden rekabet acaba sürecek mi? Evet o Doğu Alman kadın atletlerinin hali de rekabet sürmüyor. Rekabetin sürmesi için başka alternatifler bulmuşlardır paralı yarışlar.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 E, candana çok teşekkür ederim. Ayrıca Uzun da, yolda çok sıkı bir e, açık radyo dinleyicisi olduğunu büyük bir çok teşekkür ve onurlu. gerçekten evet. Ömer Bey'in de bize katılması büyük bir jesttir. Çok çok teşekkür ediyorum. Kaç ay önce ee, 6-7 aydır konuşuyoruz. Yani ben e, İstanbul'a e, geldim. Ben e, tabi biraz zor e, gidiyorum geliyorum. Yani burada Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum çok sağ olun. Benim arkadaşım aynı zamanda Alas mı aldık efendim önümüzdeki programlarda? Görüşmek üzere. Hoşça kalın Çok teşekkürler. Anlatıdaki Hakikat Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun.